صلى عليك الله يا خير الورى تعداد حبات الزِّمَالِ وَأَكْثَرًا صلى عليك الله ما غيث هما فوق السهول وَبِالْجِبَالِ وَبِالْقُرَى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين mübarek 24. gecede Hz. Kur'an'ın nazil olduğu gece olarak hadis-i şerifte bildirilen mübarek gecede elhamdülillah teravih namazlarımızı ifa ettik. Rabbim muvaffak etti. Rabbim muvaffak etmese iki rekat kılamayız. Allah bile diyemeyiz. Bizi hidayet etti. İslam'a hidayet etti. Kur'an'a hidayet etti. Bu demektir ki cennet yoluna hidayet etti. E, çünkü dünyada insanlar ne amel üzereyse, hangi ameller onlara tesir ediliyorsa, kolay getiriliyorsa, bu demektir ki o amellerin kazandıracağı yere kolayca götürülüyorlar. Bizim yaptığımız işlere bakıldığında, yatsı namazı, teravih namazı, vitir namazı, Ondan sonra devamlı zikirler, ibadetler ve dualar bize nasip ediliyor elhamdülillah. Siz kardeşlerimize de öyle. Bu mübarek gecelerin ihyası, fazileti bakımından. E, bu anlaştırıyor ki bize, bizi Mevla cennete kavuşturmak istiyor. Kesin konuşamayız ama yaptığımız işler bize nerenin adamı olduğumuzu gösteriyor. Mevla tamama erdirsin. Faz-ı keremiyle bizim bu yolculuğumuzu, bu hidayet yolculuğumuzu itmam eylesin. Amin. Bugün verdiği nuru bizden Rabbim almasın. Rabbim nurumuzu tamamlasın. Onun için e, dualarda şahidiler Rabbena itmim lena nurana ala kadir. Ya Rabbi nurumuzu bizim için tamam eyle. Ve ne kadar da ibadet yapsak yine kul kusursuz olmaz. Sen bizim günahlarımızı affeyle, mağfiret eyle, setreyle. اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْنْ قَدِيَرْ Şüphesizler her şey hakkıyla gücü yetensin diye. Allah dostları dua ediyorlar. Mahşerde dua edecekler. Biliyorsunuz münafıkların nuru söndüğü vakit bir zaman onlara nur verilip sonra onlar nursuz kaldıkları vakit e, müminler bu hali görünce onlar da çok üzülecekler ve korkacaklar ve endişeye kapılacaklar ve Mevla'ya yalvaracaklar. Ya Rabbi bizim nurumuzu tamam et, münafıklar gibi nurumuzu yarı yolda söndürme diye dua edecekler. Bu duanın esas yeri burasıdır. Dünyada bu dua yapılacak. Tahrim suresinin ayetidir. Ee, i̇şte Kur'an-ı Kerim'de geçen bütün dualar, o kitap hazırlanıyor. Onda bunlar hep bulacaksınız. İşte o zaman, şimdi, bu dua yaparsak ahirette de nursuz kalmayacağız inşallah. Ama mühim, mühim olan nedir? Nurun tamamlanmasıdır. Bugün nurum var, yarın nursuz kalırsak yani enne mel'a'r reculü ghatime. İtibarı sonadır. Sonunda nursuz kaldıktan sonra başında nur olmuş neye yarar? Onun için hidayetin tamamlanması için Mevla'ya çok yalvaralım bu mübarek gecede. Şimdi ne dedim baştan? Ne işlerle meşgulsen sen oranın adamısın. Yaptığın işler sana nerenin adamı olduğunu gösteriyor. Yani bir işaret veriyor. Görenlere, bilenlere de, etrafında seyredenlere de. Yani sana şahitlik ediyor insanlar da. Seni hep sarhoş görürse adam camide bir kere görmezse, namazda görmezse, teravihte görmezse nasıl adam şahitlik edecek? Nasıl hüsnü edecek? Yani hüsnü zan bir yere kadar hüsnü zan. Hiç camide yoksun, hiç cemaatte yoksun, içki içiyorsun. E sarhoş olduğun dışına vuruyor. E bu insanlar da sana ahiretten iyi şahitlik yapamayacaklar. Ve herkes de anlayacak ki bu adam. Yani cehennemin adamı. Çünkü cehennemlik işler yapıyor. Bu onu gösteriyor. Şimdi ne kadar hamd etsek azdır. Teravihimizi kılabildik. İnsanlara zor geliyor yani. İki rekat Allah, kılamıyor. bir Allah diyemiyor. bile ilahe illallah diyemiyor. Bu, bu, bu çok iştir bu namaz. Namaz büyük iştir ağır iştir zor iştir esaadı ve inna aleke namaz çok büyük bir iştir Allah buyuruyor. illa ancak e, bu xushu edenlere zor gelmez kim onlar eldevşine zannun anne mulaqur Rabbim Rabblerine kavuşacaklarına ahirete yakinen inanırlar gözle görü gibi inanırlar ve neumleyirajun ancak Allah'a kavuşacaklar ve ancak onun huzuruna döneceklerini şüphesiz bilirler. E böyle bir itikada, yakini imana sahip olanlara namaz hafif gelir, kuş gibi gelir. Adam hatimle kılar, bana mısın da demez. Hatta günde, gecede 300 okuyan hatimler var. Yani son 10 gecede bir hatim var. Adam hiç bana mısın demez. Çünkü Mevla'nın huzurunda hesaba çekileceğini şimdiden hesap ediyor, mahşer 50 bin sene olduğunu düşünüyor. Ahiretteki zorlukları hesap ediyor. Ne var Allah'ın zorunda Celle Celaluhu kıyam etmekte diye. E bu iman, imanı olana zor gelmez. İman da ge tam yetmiyor. Yani yeterli gelmiyor. Huşu diyor, haşi'in diyor. Ya müminin demiyor. Yani rastgele Müslümanım diyen müminlere demiyor. Orada bir vasıf beyan ediyor Rabbimiz. Huşu neymiş? Yani başka hatlarda de geçiyor. El lezineun fî salâtîm Namazlarında huşu sahipleri ancak felaha erecek. Amca bu ayet de huşu sahiplerini tarif eden tek ayet belki de Kur'an'da. Yani huşu sahipleri kimmişler? Allah'a kavuşacaklarına yakinen inanıyor. Şüphesiz inanıyor. Hazreti Ali Efendimizin fel gıta mazde mezdetli yakinen. Şu an da ahiretten pencere perde açılsa cenneti cehennemi gözümle göreceğim. imanım zerre kadar artmaz diye. Niye? Artacak payı kalmadı. O kadar kuvvetli imanım var ki pay yok ki niye artsın? Cehennemi görsem diyor şu an, ölüm, kabir, maaşer, sırat, mizan, ahiretteki bütün dehşetleri göreceğim, yakınım zerre kadar atmaz diyor. Çünkü neden? Şimdiden o hali kazanmışım diyor. Biz öyle miyiz yani? Bir sallansa, bir deprem, bir bilmem ne, hemen bir anda bütün günahları bırakma sözü veriyoruz Allah. Durunca yine, ya herhalde bir daha olmaz, yine başlıyoruz aynı günahlara. Biz böyle bir dönek adamız, vefasız, ahde vefasız, tevbeden Sebahat etmeyen insanlarız. Onun için Mevla'dan devam sebahat istikamet isteyelim. Ama şu andaki gö görünüşümüz yani hani beş vakit namaz kılanlar için söylüyorum. Oruç tutanlar için söylüyorum. İnşallah iyi alamettir. Yani ahirette cennetin amelleri bize nasip ediliyor ve kolay getiriliyorsa yani bize, e, bize bu iş oluyorsa demektir bu. müesser, Kolay getirilme demektir bu. Türkçe'de de deniyor müyesser ile falan. Tabi millet amin diyor. Ne dediğinden de haberi yok da. Müyesser ne demek? Sana o işin kolaylıkla nasip edilmesi demektir. <gülüyor> Cennete kolayca götüreceğiz. Mevla buyurduğu kulları var. Geçen sohbetlerde söylediğim şey. Ama şimdi bazı adamlara da içki içmek kolay getiriliyor. Teravih kılmamak. Efendim, insanları rahatsız etmek. Kul hakkına girmek, eziyet vermek, adam öldürmek. Onlar da bu işlerle meşgul oluyorlar. Bunbarek ramazan Şerif gecelerinde. Bakın işte e, tam iftar sofrasında son dakika haberleri geçti. E, biz de ne olduğunu anlayamadık. Anlayana kadar efendim tabii arada teravih kıldık falan filan. E, şimdi ben bir haberlere baktım. E, havaalanında Yeşilköy'deki e, alanda eee 2 3 patlama oldu. E, teröristler oraya bastılar. 7 tanemine terörist. Allah kahretsin, gebertirsin. Allah hepsini buldursun. Askeri polisi Allah güç kuvvet versin de plan ev hepsini bulsunlar bunlar. Çünkü kaç kaçtı bir kısmı herhal. Daha yakalanamayan da var gibi. Gebermediler belki de bir ikisi gebermiştir. Tam haberler şu anda netleşmedi. Ramazan Şerif günü bu mübarek 24. gecesinde gittiler insanları taradılar Kalashnikov ya nasıl gelmiş Texas'a döndü memleket ya Kalashnikov lan nereye sokuyorsun çuval mı sokuyorsun Kalashnikov küçük bir şey değil ki Kalashnikov'la gelmiş havalimanının kapısına kadar. x cihazında mı oldu ne oldu tamamlayamadık haberler muhtelif rivayetler. Ama işte havalimanında oldu bu iş. Kalashnikov'la taradı milleti. Ondan sonra da kendini patlattı. Neyse işte bir tane intihar şey de var olayı yani. O netleşmiş. Her, o tabi gebermiştir Allah. Parçalarının hepsini cehenneme Allah Teala ilk ailesin etsin. Kızılay kan bağışı falan istediğini haber aldım. Yani ilgilenin. Kızılay boşuna kan bağışı istemez. İnsanlara lazım oluyor. Bak hepimize lazım olabilir. Bak şimdi benim kızım damadım Umre'deydiler. İşte bir saatten o da diyor ki işte uçak yarım saat önce kalkmış Medine'den. Uçak yarım saat önce hiç de kalkmaz. Ben de böyle bir şey yeni duydum. Hep telhir olurdu. Yarım saat önce kalkmış. Burada da işte yolları boş idi çıktılar. Yani hepimizin kızına, kendimize de rastlayabilir. Kızına, oğluna rastlayabilir. Bak bunbaharık Ramazan gecesi. Nice evlere, ocaklara ateş düştü. Binlerce kişiyi şu mübarek gecede huzursuz ettiler. Bu cinayeti işlediler. İşte birkaç tanesi de işte kaçmış. Allah'ım bir an evvel işte polis peşlerinde herhalde Allah buldursun ah kardeşlerim ah kardeşlerim bize namaz kılmak kolay geliyor adama da cinayet kolay geliyor kalıçı of almış tarıyor milleti ya Ya ne yaptı bu adam sana ya tanıyorsun bu adamı sivil halkın üzerine ateş açtı melun bunlar kainatın efendisi hürmetine hazreti kuran hürmetine hazreti kuran nazil olduğu 24. şu mübarek gece hürmetine Allah'ım kadir gecesi hürmetine Allah'ım sen fazla keremiyle ya Rabbi bu Türkiye düzelmeden İslam alemi düzelmez. Bütün dünya Müslümanların gözü burada. Suriye, Irak, İran, Yemen'e kadar Filistin, Gazze, Doğu Türkistan hepsi buradan medet bekliyor. Sardılar başımıza bu PKK belasını, bu Yahudi, İngilizleri. Bunlarınla uğraşmaktan bir Müslümana yardım edemez hale geldik. Sana ne olur kurban olduğum Allah. Seni Ramazan'a bırakma ya Rabbi. Seni Ramazan'a bırakma ya Allah'ım sen bunlara kim destek veriyorsa, kim sempatizansa, kim para veriyorsa, kim rey veriyorsa, kim bunların partilerine bir ufak yardım ediyorsa. Allah'ım hepsini kahrumahu perişan et. Ocaklarını batır ya Rabbim. Ateş düşür hepsinin ocaklarına ya Rabbim. Yurtlarına yuvalarını yak ya Rabbim. Şu mübarek gecede ölenlere... Öldürülenlere, suçsuz yere, zulmen haksız yere katledilen kardeşlerimize, kadın erkek sayılarını bilmiyorum. Allah'ım şehadet sevabı ihsan ile, Allah'ım şimdiden kabirlen ile, dereceleni aley ile, Allah'ım günahlarını mahveyle. Ya Rab seyyatlarını mahveyle, hasenata tebdil eyle. ruhları için, daha şimdi taze ölü mezara gitmediler ama olsun hediyelerimiz ruhlarına ulaşır. Bizim ancak yapabileceğimiz şu anda duadır zalimlere, katillere bedduadır. Tabii ki mazlum insanlara, halkımıza, müslüman kardeşlerimize duacı olacağız. Yaralılara acil şifa için dua edelim. Ee, ölen kardeşlerimize öldürülen, şehit sayılan kardeşlerimizin de ruhi için hediye edelim. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah فِي كُلِّ لَمْحَجِمْ وَنَفَسِنْ عَدَدَ مَا اَمْسِعَهُ عِلْمُ Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu. Ya Rabbi bu şehadetlerden haslan, dağlar, emsali, sevaplar, rahmetleri, şinden ruhlerine isal ile kabirlerine idihal daha kabirlerine gitmeden hediyelerin onları beklemesini nasip eyle. ve bu nurlarla mahşere kadar nurlarla yaşamalarını, nardan ateşten mahfuz kalmalarını müessereyle. Allahümme amin. Ya Rabbi, ya Rabbi yararlıları da acil şifaya ya beyle, ya Rabbi devalar, halka ile şu saat hürmetine ya Rabbel alemin. Ve sallallahu teala ala, ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi selleme teslimen keziren rabbil alemin. Amin. Biz dua diyoruz. Dua etmek zorundayız. Duayı çok yapmak zorundayız. Ama beddua etme hakkımız da var. Biz zalimlere, katillere e Allah'ımız beddua diyor. Allah'ın laneti üzerlerine olsun. Ela lanetullah ale Allah'ın laneti o zalimden üzerine yağsın diyor. Kur'an-ı Kerim'de zalim kimdir? Zalim zulüm yapan, haksızlık yapan ne demektir? Kaleşin kofu çıkart da bütün milleti tara. Bundan büyük zalimlik mi var? Katillikten büyük zalimlik mi var? Canı bomboğlu ben intihar edip milleti öldür. Bundan büyük zalimlik mi var? Şimdi bir kısa ara veriyoruz onun peşine inşallah hemen cennete girmek isteyenlerin devam etmesi gereken beş maddeden üçünü okumuştuk. ikisi kalmış idi. İkinci bölümde çok kıymetli bilgilerle, ayetlerle, hadislerle sizlerin karşınızda olacağız. Dinleyin, dinletin. İnsanlara haberdar edelim. Hidayetimiz nerede belli değil. Şu saat hidayet isteyin, hidayet yaratayım Allah buyuruyor. Hem isteyeceksin hem de hidayet kanalına kulak vereceksin. Ben Allah'tan hidayet istedim diye hidayet gelip senin kalp, sen peygamber değilsin sana vahiy gelmez. da değilsin ilham gelmez. O zaman mutlaka vaaz dinleyeceksin, nasihat dinleyeceksin ki hidayet istedikten sonra Allah'ın yaratması için sebebine sarılacaksın. Nasıl ki Ya Rabbi doyur beni, rızık istiyorsun ama ondan sonra gidip bir şey çalışıyorsun. Mevla çalışmasan da Allah seni rızıklandırabilir ama Mevla sebepler alemine koydu bizi. Sebepler aleminde Ya Rabbi doyur beni ama kaşığı çorbaya sokacaksın. Ekmeği ağzına koyacaksın değil mi? Yoksa durup dururken de karnın doymuyor. Çünkü sebepler alemindeyiz. Ama Allah doyurmasa yesen de doymazsın. O ayrı bir şey. 40 fırın ekmek yersin yine doymazsın. Çatlarsın ölürsün. Doyma hissini Allah veriyor. Allah diyeceksin ki doyur beni. Allah diyeceksin ki rızıklandır beni. Ama sen de sebebine çalışacaksın. Ha ekmeğini yiyeceksin. Çorban içeceksin. mevlada doyma hissini yaratacak sana. Aynı bunun gibi. Fes tehduni etiküm. Hidayet isteyin, hidayet yaratacağım size. Hidayet isteyip oturmayacaksın aşağı. Hidayet kanalıdır lalegül. Kulaklardan kalplere iniyor. Kalplerden elhamdülillah bütün uzuvlara işliyor. İnsan sohbetledikten sonra namaza başlıyor, oruca başlıyor. Kafasını kapatıyor, tesettüre giriyor. Bu nereden oluyor? Hep dinlemekten geçer. Hidayet kanalına kulak verin. Hidayet isteyin, yaratayım inşallah buyuruyor. Şu mübarek gecede çok iddialetler yaratacak bize inşallah ikinci bölümde bu hususta izahlarda bulunacağız Bismillah, elhamdülillah, salat ve selam, ala seyyidina Resulillah ve ala aliyah Şimdi, fakıh Ebu Leythi Semerkandi Kudsesirru, Hazretlerinin beyanı ve cile. Allah dostları buyurmuşlardır ki, cennetlerdeki e, ikramlara, kerametlere nail olmak isteyenler, beş şeye devam etmelidirler. Bu beş şeyin üçünü saydık. Ama iki derste saydık. Bu iki derse mülhak olacak bu ikinci bölüm. Bu dersin ikinci bölümündeyiz. Birincisi nefsini bütün Asyanlardan engellemelidir. Bu husus iki derste konuşuldu. Yani iki tane derste ayrı ayrı konuşuldu. İkincisi dünyadan aza kanaat etmelidir. Çünkü dünyada hırs yapan adam cennet yüzü göremez. Çünkü hırs adamı fazla kazanmaya, rişvete, faize, yalana, dolana her şeye sokar. Bir adam tamahkarsa bir Hedefine ulaşmak için her yol mübah. Bu da cenneti göremez. Onun için dünyadan azak rıza göstermelidir. İkinci madde. Bu da birkaç yönüyle anlatıldı iki derste. Sonra üçüncü madde neydi? İbadetlere haris olacak. Yani düşkün olacak. Hangi ibadeti duysa bu zikri de yapayım. Bu duayı da okuyayım. İşte bizim kitaplarımız dolu. salavatlar dolu. Belki de o. Yani zaten 12.000 iki bin salevat çeşidi vardır. Ben de kaçını yazdım ama baya bir şeyler yazmıyor. Birkaç üç tane yazmışımdır. E, hepsinden amel etmeli. Nafile namazlar, kitap hazırlıyorum. Şimdi nafile namazlar ne kadar var? Hepsinden yapın. Her zaman yapamasa da her ibadetten nasip alması lazım. Çünkü neden? allah Teala rızasını ibadetlere gizledi. Belki o o kurtulur. Ne gibi? Günahları, gazabını, gazabını günahların içinde gizledi. Bir de baktın ufak bir günahtan yanarsın. Sakınmak lazım Hepsinden. Kadir gecesini geceler içinde gizledi. Kabul saatinin cuma saatlerinde gizledi. Velisini dostların içinde gizledi. Niye gizledi? Burada sır var ve hekmet var. Şimdi bu üçüncüsü, bütün ibadetleri işlemeye meraklı olacak. Haris demek düşkün ve meraklı demektir. Şimdi bu derste 4 ve 5'i tamamlıyoruz. Ona göre de sizler inşallah e, bu 5'ini birleştirirsiniz. Beşi bir arada yaparsınız yani. Beşi bir aradayı gerdanınıza takarsınız. Beşi bir arada oldu mu <gülüyor> cennete kavuşursunuz. Ve cehennemden korunursunuz. İnşallah urrahman. Şimdi dördüncüsü nedir? Kine salihleri ve hayır ehlini sevmektir. En yuhibbes salihine ehlel gayri ve yuhalitav ve yucalisehum buyuruyor. E, salih ne demek? Salih. İman ve ameli salih işleyenler. Ve <gülüyor> Salih amel işleyen adam ne olur? Salih olur. Fasit amel işleyen, bozuk işçiler yapan adam ne olur? Fasık olur. Salih amellerin başında namaz, oruç, hadzekat gelir. Bundan sonra emirleri tutup yasaklardan sakınmak genel manada buna dahil olur. Salihleri ne yapacak? Sevecek. ...peygamberleri sevecek, sıddıkları sevecek... ...şehitleri sevecek, salihleri sevecek... ...salihler... Işte ...alim, her alim salih değildir... ...çok fasık alimler var tabi... ...el-i sünnet dışı bidat ehli hocalar var... ...bunlar sevilemez, sevmek de haramdır... ...bidat elini sevmek haramdır... ...onlara hürmet etmek haramdır... ...sohbetlerini dinlemek haramdır... ...yani ben size fetva veriyorum... ...İslamoğlu kaderi inkar ediyor... Ee, ...Efendim... Mehmet okuyan mucizeleri inkar ediyor... Aziz bayındır bütün birçok ayeti ve hadisi, Allah'ın ilim sıfatını inkar ediyor. E bunları dinlemek haramdır. Dinlemek haramdır. Çünkü e, Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. E daha bunu nasıl dinleyecek? Buna hiç fetva müsaade yok. Onun için Müslüman salihleri sevecek. Namaz ehli, Kur'an ehli, zikir ehli, ibadet ehli, takva ehli, haramlardan, şüphelerden bile sakınan insanlar var. Bunlar şu anda azaldı. Eskiden belki her mescitte, her mahallede kaç tane bulunurdu. Şimdi bakıyorsun İstanbul'da üç tane, beş tane, on tane. Sayıyorsun değil mi işte? Mahmut Efendi Hazretleri diyorsun işte. E, kim var? Yani diğer Allah dostları olabilir. Ben Allah dostları yoktur demiyorum, kalmadı demiyorum, bitti demiyorum diyemem. Böyle bir iddia. Hadis-i şeriflere muhalif olur. Vardır. İşte işte efendim de Abdülbaki Efendi Hazretleri. Yok efendim işte Topaş Efendi Hazretleri. Vesaire yani e, sayıyorsun. İşte o zaman Mahmut Efendi Hazretleri'nin yetiştirdiği çok salih insanlar var. Yani isimlerini verip de şey lüzum yok. Ama arayan salihleri bulur. Birçok e, Mahmut Efendi Hazretleri'nin cemaatinde hakikaten velilik mertebesine ermiş insanlar var. Ben bunları tanıyorum yani. Tanıyorum. Ee, rahmetli Halide abinin dediği gibi biz treni kaçırdık ama derdi. Garda bulunduğumuz için binenleri gördük. İşte ben de garda garajda çok bulundum. Efendi yanında çok bulundum. Trene binenleri gördüm yani. Çok tanıyorum. Ölmüşler var. Kabirleri nur olsun. Yaşayanlar da var. Bunları sevecek. Salih insanlar sevecek. Hayır elini sevecek. Hayır eline demek hayır hasenat yapanlar, sadaka zekat verenler, cömertler. E bunlar tabii ki e aynı zamanda da öyle he, çok para veriyor da namaz yok, abdest yok. Ya bırak o işleri. Namazsız, abdestsiz adam hayır ehli olamaz. Bütün dünyaya ceket dağsa, bütün malını hayra verse bir de namaz kılmayan hayır ehli olamaz. Hayırların başı namazlar. E oruçtur. Yani farzları, vacipleri yerine getirmeyen adamdan salih olmaz. Hayır ehli olmaz. Bizim ölçümüz ayet, hadis, Kur'an, sünnet muhacisinde Allah'ımızın emrettiği hayırlı amelleri yapıyor. E tabii ki iç alemini, kalbini Allah havale ederiz. Gördüğümüz kadarıyla, bildiğimiz kadarıyla, tanıdığımız kadarıyla haramlardan sakınanlar velidir. Çünkü aleynel evliya Allah'la ve la Allah'ın dostlarına ne korku var ne üzüntü var. E kim onlar? Ellezina amenu ve kanu yettekun. sünnete göre inanmak geliyor. Belki bu bayağı insanı eli sünnete göre inanan var ama peşine gelen takva sıfatı bu çoğu kişide yok. Çünkü takva haramlardan sakınmak. مِلَاكُوا دِينِكُمُ الْوَرَعُ Dininizin aslı ve esası ve temeli haramlardan, şüphelerden sakınmaktır. Takvanın bir kademe ilerisi vera'dır. Vera demek şüphelilerden de sakınmak. Haram gibi kaçınmak. Bunda şüphe var. Efendim bundan kaçınanlar tabi onlar e, yine takva sahipleri müttaki zümresine dahildirler. Yani büyük günahlardan sakınmakla da insan bir nevi müttakî olur. Ona bakarsan şirkten sakınmakla da birinci basamakta takva sahibi olur. Ama biz üç basamakla arıyoruz. Çünkü sade imanı var şirkten sakınmış ama içkiden, kumardan, faizden, fuhuştan sakınmıyor. Bu adam Müslümandır şirkten sakınmış Şirkten sakınmış ama biz onları sevip de onlarla içli dışlı olmamız bize tavsiye edilemez. Adamın amelleri bozuk. Onun için biz ikinci basamağı aramak zorundayız. Takvanın ikinci basamağı haramlardan büyük günahlardan sakınmaktır. Ki 70 tane büyük günah var. İçinde de şubeleri vardır falan bayağı 700'e bile götüren vardır bu hesabı. E şimdi sen e, ikinci basamakta takva sahibi olursan tabii ki buna e, salih denir. Zaten emirleri tutmak o şart. Yani farzları yapmayan adam zaten haramdan sakınıyor olmuyor ki. Şimdi sen namaz beş vakit kılmıyor. E namazı beş vakit kılmıyorsa zaten en büyük günah şirkten sonra namazsızlık. O zaman zaten ikinci basamağa geçemiyor. Onun için onu haramlardan sakınmak deyince siz sadece içkiden kumardan uzak durmak gibi anlamayın. Namazsızlıktan da sakınmak buna en başta giriyor. Dolayısıyla... Adam namaz kılmasa da, öbür günahları yapmasa da sen onu ikinci basamakta müttaki sayamazsın. Çünkü o en büyük haramdan sakınmıyor. En büyük haram nedir? Namazsızlık. Namazı kaçırdı. 13'ün bu bir bütün. Bir, bir, bir, bir parçalanamaz. Hal böyle olunca ikinci basamakta takva sahipleriyle ne yapacaksın? Görüşüp konuşabilirsin. Çünkü adam haramlardan sakındığı için sana iyi örnek teşkil edebilir. Üçüncü basamak ağırdır, zordur. Kalbini sakındırmak, tasavvufa giriyor biraz. Masiva'dan, işte teallukat-ı şedda'dan, dağınık alakalardan, Allah'tan gayri sevgilerden, endişelerden, korkulardan vesaire kalbi koruyabilmek bu tasavvuftaki yüksek bir makamdır. E, bunu şart koşarsak memlekette dünyada birkaç tane salih yakalır yakalmaz. 13'ün için biz ikinci basamağa itibar ederiz. Yani ve lezzine ameni ve hamilü salata girer. Ehli sünnete göre iman, böylece şirkten sakınmak, takva sakınmak, şirkten sakınmak birinci basamak. İkinci basamak nedir? Vamilus salihatta ifade edilir. Salih ameller işlerler. Yecdenibune kebairal ismi vel fevahişe. Ayet kerimesinde dostlar anlatılıyor. Do dostlardan bahsediliyor. Ondan sonra, efendim, e orada beyan edilirken, yani Mevla Teala sevdiği kulları bildiriyor. Sevdiği kulları bahsederken de büyük günahlardan ve fuhuştan işte artık 13 elivata girer lezbiyenlik girer, eşcinsellik girer, zaten zina en başta girer. Bunlardan sakınırlar buyuruyor. Sakınırlar bunu. İllelemem. Küçük günahlar ara sıra buku bulabilir çünkü peygamber değiller. Orada küçük günahları da lememleri de istisna ediyor. Çünkü orada yine dostlarından bahsettiği bir noktada Büyük günahlardan sakınma kaydını koyuyor. Anladınız mı? Efendim Yani nefsinizi temize çıkartmayın. Ben iyiyim, takva sahibiyim diyemezsiniz. Kimin kalbinde Allah korkusu var, Allah saygısı var. En iyi ben bilirim Allah buyuruyor. Bu takva sahiplerinden bahsederken de sıfatlar sayıyor. Bu sıfatları sayarken Büyük günahlardan sakınmayı Koyuyor Yani hatta küçükleri leme istisna ediyor Çünkü küçükleri koyduğu zaman müttaki kalmıyor memlekette Onun için Mevla Büyükler ama büyükler Sadece içki kumar zina 3 tane 5 tane değil Bak büyükler seri ders yapacağım İnşallah perşembelerde Önümüzdeki sezon Yani 70'ten 700'e kadar çıkan rakamlar var Haramlar var Günahlar var Ayetlerle, hadislerle bunlar tespit edilmiş. Hepsini beyan edeceğimse önümüzdeki derslerde. Bu itibarladır ki büyük günahlardan sakınanlar zaten işte namazsızlık büyük günah, işte oruçsuzluk büyük günah onlardan da sakınmış oluyor. Onun içine dahildir ve bunlar müttaki sayılıyor. Hem de ikinci basamağa da erişmiş oluyor. Bir Müslüman cennete girmek istiyorsa 5 şeye devam etmelidir. Dördüncüsü de bu sıfata sahip olan salih kulları sevmeli ve hayır ehlini sevmeli ve onlarla karışıp görüşmeli ve onların meclislerine devam etmeli, oturup dinlemeli, sohbet etmeli. Bu meclis adam vaaz eden bir şeyse, vaizse onun sohbetine gidilir veya televizyondan, radyodan, internetten izlenilir, Efendim, hatipse konuşmaları dinlenilir, fakihse, fıkıh sorularına cevaplar veriyorsa bu kişinin, ...sorularına, cevaplarına itibar edilir... ...ve amel edilir... ...ondan sonra... E, ...tabii ki sadece oturup dinlemek... E, ...çerez yemek, yemiş yemek değil... ...burada mesele... ...onlarla oturan, karışan, görüşen onların... ...huylarından çalacak... ahlak ...ahlaklarından istifade edecek... Il, ilimlerinden istifade edecek... Ne lukmani Hakimoğlu'na... ...diyor ki evladım... ...salihlerle beraber ol... ...çünkü diyor, sen onlarla beraber olursan... ...ya onlardan bir ilim sana öğretirler... İlimlerinden istifade edersin. Ya bir amel ederler, kuyularından istifade edersin. E, hiçbir şeyden faydalanmasan bir, yani sügüt durdular. İlimlerinden bir şey anlamadın, bir şey yapmadın. O zaman da e, Allah'ın rahmeti salihlerin üzerine yağar. Sen de onların sohbetinde yanında olduğun için o rahmetten sen de nasibini alırsın. Evladım talihlerle, kötülerle, fasıklarla mecliste oturma. Bir mecliste oturma diyor. Sohbet yapma diyor. Reşim televizyondan dinlemek, mecliste oturmak. İnternetten konuşmasını dinlemek fasık bir hocanın veya bir insanın, bozuk bir adamın, itikadı bozuk, ameli bozuk. E sen bu adamı dinlemek, işte efendim meclisine oturmak gibidir. Oturmaktan anlaşılan ne? Etkilenmek. Etkilenmek, programını seyretmekten de, konuşmasını izlemekten de etkilenmek oluyor. Etkilenirsin diyor. Onun için diyor, ya kötü bir ilim öğretirler, itikadını bozarlar. Ya kötü bir hareket yaparlar, fiiliyatını bozarlar, sana kötü örnek olurlar. Ya da diyor, Hiçbir zararları bile olmadı diyelim o mecliste, o konuşmada. Yanlış bir şey konuşulmadı. Sana bir zararlı bir şey açlanmadı. Ama diyor onlara üzerine Allah'ın laneti, azabı, gazabı yağar diyor. Çünkü onlar fasıktırlar diyor. Onların gazabı, Allah'ın gazabı onlara yağarken sen de yanlarında oturduğun için, yani onları dinlediğin için, onlarla hasbihal ettiğin için Allah'ın laneti sana da çarpar diyor. Mutlaka salihlerin, alimlerin meclislerine katılıyor. Bu sohbetlerin önemi çok büyüktür. Etkisi tesiri çok büyüktür. Niye siz namaza başlıyorsunuz, kaza namazlarını başlıyorsunuz, cetvel defter tutuyorsunuz? Benim birçok cemaatim bak, geçen şaban abimiz öldü, adam caz. kaç senelik şeyleri artırmış kazaları, kılak kıla mesleri eskimiş, delinmiş. Adam birkaç ayda bütün defteri hesabı kapatmış, ondan sonra da caminin kapısında öldü. E nereden duydu bu adam bu kazayı şimdi? Sohbetlerden duydu. Yanlış hocaları dinleseydi, kazası da yok, cezası da yok diyenleri dinleseydi namazın. E bu adam Kazaklar mıydı? Sonra Allah'ın uzuna nasıl gidecekti bu kadar borçtan? Ne cevap verecekti kabirde adamcağız? E doğru adreste bulundu, doğru insanları dinledi, hidayet buldu. Bak şimdi yüzü hak oluyor ahirette adamın. Kur'an elinde, mukabele kapısında, caminin kapısında yığıldı. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Bu sapıkları dinleyese ne olurdu? Onun için Hidat kanalındasınız, doğru adrestesiniz. Salihleri sevmeli diyor. Meclislerinde bulunmal. E mecliste nasıl bulunacaksın? Şimdi benim bu sohbet ettiğim yere kaç kişi gelebilir? Perşembeleri geliyor cemaat. Orada herkese açık. Ahmet Yesevi Derneği'nde. Bu Perşembe sohbette orada olacağız inşallah. İftara bir saat kala. Sonra teravihe bir saat kala. İkiden sohbet oluyor. Teravih ben kıldırırım inşallah. Sonra Cuma gecesi 27. gece Kadir gecesi diye bilinen gece. O gece de orada olacağız yine inşallah. Ha öyle meclisler olursa açık meclistir. Gelir. Kendi de gelsin. Adım atsın. Allah için hareket etsin. Ne demek? cenede gitmenin maddelerinden biri bu. Ama ben sahurda buradan bu konuşuyorum. Sen buraya nasıl gelecek adam? Herkesin sofrası kuruluyor. Sahuru hazırlanıyor. Şimdi. Dinleyecek. Mecliste bulunacak. Bak biz sizden aynı mecliste. Dünyanın nerelerinden izleyenler var bizi şimdi... Bu dakikada biz meclis arkadaşıyız elhamdülillah. Allah yolundan toplanmışık. Bir araya gelmişik. Ayet-hadis okuyoruz, dinliyoruz. Çünkü salihlerden ve hayır ehlinden ayrılmazsa, onları severse, çünkü arkadaş çok önemli. Onlarla oturup kalkarsa El ala din galili Kişi dostunun dini üzeredir, itikadı üzeredir. Bir zaman sonra oturup kalktığı adam gibi inanmaya ve düşünmeye ve konuşmaya başlar. Onun için sizin biriniz kiminle dostluk kuracağına dikkat etsin buyurdu. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Çok önemlidir. Anil verin la tesel ve absır karino fe kullu bil mukariniyat dedi. Adamın ne mal olduğunu kendine sorma. Kimle oturuyor kalkıyor, düşüp kalkıyor onu gözle. Çünkü her yakın arkadaş olan kişi birbirine uyar. Bu kaydedir. Onun için efendim e, üzüm üzüme baka baka kararır. Hakikaten öyle de. Biri kararırsa öbürü de ona bakarak kararıyor. E, ondan sonra biri küfleniyor, öbürü yanındaki küfleniyor. Biri çürüyor, yanındaki çürüyor. Bir çuvalı çürütüyor, bir çürük. Bunların gözünüzde görüyorsunuz daha. Anla, i̇spata ne acet var? O zaman arkadaşa çok dikkat edeceğiz. Çünkü buyuruluyor. Ee, sen insanlarla arkadaşlık ve dostluk edersen onlar iyi insanlarla salih insanlarla, namaz ehliyle, Kur'an ehliyle, zikir ehliyle, zekat ehliyle, onlardan biri affedildiği zaman biri bile mağfirete nail olsa arkadaşlarına şefaat eder diyor. Şimdi 10 kişilik bir grupsunuz. 20 kişilik, 30 kişilik veya bizim meclis sohbetlerde 100 kişilik, 1000 kişilik sohbet meclisleri kuruyoruz. Bazı kere 10 bin, 15 bin. Ya, buralar hep, ya, buralara Allah için gelen gidenler o meclisteki ben hep söylerim. Buradan birinin duası kabul olsa hepimize yaradı. Birimiz affolsak hepimize ona bağışlanacağız. Cemaatın önemi. Cemaatın önemi ama hangi cemaat? Cümbür cemaat değil. Ya salihlerden olan cemaat. Hepsi Kur'an ehli, namaz ehli olan, teravi ehli olan cemaat. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Deylemi rivat ediyor bunu Müsnedül Firdevs'te. Ya Enes, eksir minel asdikai. Ey Enes Allah yolunda dostlarını çoğalt feenlihum şüfaa u bazon fi baz. çünkü onlar birbirlerine şefaat edecekler. Ey Enes dostlarını Allah yolundaki dostlarını arkadaşlarını artır. Çünkü onlar birbirlerine şefaat edecekler. Şefaatleri de muteber olacak ve geçerli olacak. Buyuruyor. Sonra Hakim Müste direkleri ettiği bir hadis-i şeriften buyuruyor. Eksiru minel ma'arife Allah yolunda tanışlarınızı çoğaltın. marif marufun cemi. Yani maruf tanınan adam demek. Yani seni cemaatta kaç kişi tanıyor? Şimdi sen geliyorsun, geliyorsun, gidiyorsun. Ya yani mübarek ise cemaatta görün. İnsanlara efendim, musafaha et. Muhanek bulun, Kucaklaş. Sonra in, tanışlarını artır. Bazı insanlar böyle çok tanışlarını artırırlar. Bazı insanlar da 40 sene cemaata gelirler. Kimse tanımaz onları. da da mübarek adamlar. Ya birbirine bir iyi misiniz? Size i̇şte benim adım Enes, benim adım Ahmet. Böyle insan tanışmakta fayda var. Bak ne buyuruyor? Tanışlarınızı çoğaltın. Çünkü Feenneli müminin şefaaten Allah'ı ve kıyam. Her Müslümana kıyamet günü Allah indinde bir şefaat hakkı verilecek. Onun için dostlarla her Müslüman kardeşin şefaat hakkı var kıyamet günde. Mutlaka Allah yolun cennete girmek istiyorsan cennet kimlerin yeri? Salihlerin yeri. Dünyadaki salihlerle senin döneminde bulunan salihlerin sohbetlerine gideceksin, tanışacaksın, görüşeceksin, destek olacaksın, yardımlaşacaksın, tanışacaksın, kaynaşacaksın. Bu cennete girmenin en kuvvetli yoludur. Çünkü o bayağı bir insan tanırsan e, birinden birinden bir şefaat gelir. Bu çok önemli. Sen ne diyorsun ya? Dünyada yaptığın bir iyilik, bir hayır, bir hasene. Yani e, cehenneme girçe adam, Hulusi Efendi rahmetli derdi ki ağlaya ağlaya söyler. Biz onunla ahiret kardeşi olmuştuk. 10 kişi olalım derdim. İşte aşereyim mübeşşere sayısı. O ondan birkaçımız, öl, birkaçımız öldü. Birkaçımız sağız şimdi. İsimlerini vermeye lüzum yok. Bu 10 kişi de sonra birkaçına kızdı Hulusi Efendi herhalde. Dünyalık meyil mi oldu, ne oldu? Dedi bunu çıkarttım dedi bir arkadaşımın. iki arkadaşım da çıkarttı. Ama biz on kişi olarak çok marka isimler var. içimizde yani. Mesela Hızır Efendi var. Çok ağır toplarımız var. Mesela şehitimiz var. Hızır Efendi gibi bir şehidimiz var aramızda. Beni kurtaracak durumu var yani. Bayağı bir güçlüdür Hızır Efendi. Talebesiyim. Ama Hurst Efendi Efendi'de az, az şefaat yok. Ben on rüyamda gördüm. Kabrin üzerinde oturuyor. Dedim Efe odasına yatmıştım orada gördüm. Yeni de gömmüştük onu. Dedim ne haldesiniz dedim. Geldi dedik sahabe-i kiramın imrendiği makamdayız dedi. Efe Nazir bunu pazar sohbetinde anlattı. Ahmet'e sorun Ahmet gördü onu dedi. Bu rüya itibar etti. Çünkü neden? O hep e el -mer Kişi sevdiğiyle beraberdir hadisini şiar edinmiş. Mahabbet onda çok kuvvet bulmuştu kişi sevdiğiyle beraberdir. Böyle acayip tabirleri vardı böyle bütün cami yıkılırdı. <gülüyor> elmer derdi devamını bütün cemaat sesli <gülüyor> elmer derdi bütün millet kaleyana gelirdi böyle coşardı. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Öyle severdik efendi Hazretleri. Öyle severdi alimleri velileri ama ağlamak ağlamak mosmor olur suratı pancar gibi şu lafını Recep hocalar bizim Recep Hoca, Ömer Hoca, Mehmet Hoca onları iyi hatırlarlar. Onlarla da ayrı şeylerimiz vardı. Meclis kurardık Hulusi Efendi. Şöyle derdi. Ben cehenneme de gitsem orada sizi arayacağım size dua edeceğim. Sizin efendim, kurtuluşunuz için cehenneme de gitsem kardeşliği unutmayacağım, arkadaşlığı terk etmeyeceğim der. Cehenneme de gitsem sizi soracağım, arayacağım. Allah'a yalvaracağım sizin için derdi. Bu değişik bir sevgi usulüydü. Bu ilimle, hocalıkla olacak bir şey değil. Aşk ister bu. Yani onu da ağlayarak söylerdi. Biz de acayip bir... Birbirinin elinden tutmadan, mahşerde birbirini bulmadan cennete girmek yok. Söz mü söz derdik. Söz dedik yani. Tabii orada sıkışınca ne yapacağız? Belki hadi gir dediler biz. Bura ortalık karıştı, çarşı pazar biz hemen girelim mi deriz. Bilmiyorum ama Hırçtevendi söz almıştı bizden. Ama o adam sözünde duracak adam işte. Ben elinden tutman Arkadaşlarımızı bulmadan ben cennete girmeyeceğim derdi. Biz bunları görüyoruz. Adamlar aşık sabaha kadar ağlıyor namaz kılıyor. E şimdi bizdeki hal nerede? Onun için kardeşleri artırın ki her kardeşin kıyamet günü şefaati var. E bu hususta de, minel hazretlerimiz de Bu hadisi çok okurdu efendi hazretleri. Din yolunda kardeşlerinizi çoğaltın. Cami cemaati, sohbet cemaati, haç cemaati, ümret cemaati. Hep Allah yolunda. Emri bil marfa çıkmak, bazı nasihat çoğaltın. Fe inne Rabbekum hayyyun kerim. Biz onu senelerce hayyyun kerim okuyorduk. Meğer hayyyunmüş sonra. Rabbiniz eski sohbetlerde öyle okuduysam işte şimdi doğrusunu okuyorum. Fe inne Rabbekum şüphesiz Rabbiniz hayyyun. Allah haya sahibidir. Hayal muamelesi yapar. Kerim çok kerem sahibidir. Yestahiyen yuadî bi abdühu yevmel kıyamet beyne Şimdi sen bir cemaat la dünyada bir cemaat içindesin. İşte tarikattasın, zikirdesin, şu cemaatdesin, bu cemaat ilim cemaatinde sohbetdesin falan. Milletdesin, ne mübarek adam biliyor. Sakalı da uzatmışsın, Halep müftüsü kadar sarığı da sarmışsın. Bütün de millet maşallah Tep camide buluşuyoruz, cemaatta, tekke'de, Mekke'de. Nasılsınız, iyi misiniz? Maşallah ne takva adamı. Halbuki herif çanakları kırıyormuş sütleri döküyormuş arkadan. Allah'larla arasında bize ne? Belki de ben ne çanaklar kuruyorum, ne cevizler kuruyorum. Ne biliyorsun ki? Sen diyorsun küçük Peruç. hocam. ha buradan ben kazanacağım inşallah. Çünkü beni iyi bilmenize şefaat hakkınız var ya. Ya işte yarın kullanacaksınız ya ya Rabbi bu adam bize namaza başladı şey yaptı. Bu adam bozuk çıktı ama ameli bozuk çıktı yani. Bize namaza baş. Bize iyiliği var ya Rabbi. Çok çıkar öyle. Ben inanıyorum yani. Binlerce çıkar. Ben namaza başladım bunu sohbetiyle falan yani bir şu adamlar kurtulmuşlar de biz yandık bu sefer. Ama işte şefaat hakkı var ya. Bu şefaati kullanacağınıza inanıyorum. Birbirine hepimiz kullanacağız bunu. Ondan sonra eee Mevla'nın huzurunda herkes herkesi tek tek tabii bu da Bukhari hadisidir. Ma'mili hadin illâ seyyekellibu Rabbu. Hepinizle Rab'bi konuşacak. Leysa beynehu beynehu hahibu ve lâ tercüman. Ne tercüman çevirmen olacak? Ne de arada bekçi olacak. Yani kapıcı olacak. Mevla direkt her kulunu muhatap alacak. Tek tek onun hesabını görecek. Ama tabii bir de Mevla'nın cemaat içi hesaplaşmalarında adam işte Mahmut Efendi Hazretleri'nin işte diyelim bir cemaat toplanmış. E şimdi biz de bununla arasındayız. Burada beni iyi bilen baya bir ikvan var veya bir kısım ikvan var. Şimdi Mevla benim ne mal olduğumu biliyor. Bana teke tek de diyecek ki şunu yaptın, şunu yaptın. Tearif-ü zembekeze, tearif-ü zembekeze. Bu hadis Bukhari'di. Falan günahını hatırlıyorsun değil mi? Eyvah, yandık. Hatırlıyorum yavrum. Falan, falan, falan. Hatta eda karararov biznubi, teke tek de onun bütün günahlarını söyletecek, itiraf ettirecek. O diyecek ki yandım ben. Şimdi bu durumda doğru cehenneme gel kararını bekliyorken Mevla buyuracak. Ya şimdi bu senin hesabını gözleyen arkadaşların var han diyoruz ya. Mahşer günü dost düşman huzurunda meselesi. Burada şimdi bunlar seni çok iyi biliyorlardı. Bunlar da senin kardeşlerindi işte Allah yolunda tarikatta zikir, ibadet, hacı ömrü falan. Bayağı işrak beklemişsiniz, kuşluk beklemişsiniz, zikir halakası yapmışsınız, ilim halakalarında müzakere. Yani bunlar da seni çok iyi biliyordu ya. Ben şimdi bunların da hüsr uzandığını da bozmak istemiyorum. Mevla yapacak. esasen sen bir miktar cehennemi hak ettin. Yanmaklık çıkmaklık idin ama e, ben şimdi haya sahibiyim. Kardeşlerinin arasında şimdi götürüm bunu cehenneme. Utan, utanırım Allah buyuracak. Bunların da e, mahcup etmeyeyim seni de bunların önünde. Bunları da üzmeyeyim şimdi. Hadi seni onlara bağışladım. ama aramızda kalsın. Senin yanlış işlerin vardı ha. Kendini de çok büyük bir evliya zannetme diyecek yani Mevla. Onun kardeşleri çoğaltın. Her kardeşin kıyamet gününde nesi var? Şefaat hakkı var. Onun için beşincisinde diyeyim duayı çoğaltmalı. Cennete girmek isteyen cennet vermesi için Allah'tan çok dilekte bulunmalı ve Ya Rabbi sonu muhayir eyle. Ya Rabbi akıbeti muhayir Dualarım kitabında bir dua var. Zannedem dualarım kitabında yazdım. Günlük geceliğe dahil olmadığı halde sırf onu yazdım orada. Neden? Çünkü umur Bir de cennet istemeyi Ramazan'da çok yapın. Cehennemden çok sığının. Bak Ramazan birkaç gece kaldı. Birkaç gün kaldı. Eski derginin yani Haziran sayısının 89. sayfenin başında. İstiğfar orada. Cennet istemek orada. Cehennemden sığınmak orada. Kelime-i Şahadet orada. Bu dördünü çok yapın. Bu vasiyet. Son günlerdeyiz. Devamlı bunu yapın. O 89'un başında. Cenneti çok isteyin. Üç kere cennet istese, cennet dile geliyor. Ya Rabbi bunu bana nasip et. Tirmizi hadisi bu ya. Tirmizi. Sayı. Üç kere cehennemden sığınsa, ya Rabbi cehennem dile geliyor. Ya Rabbi bunu benden azade uzak eyle. Bu cennet isteme duası çok yapın. Beşinci madde. Bir de akıbetinizin hayır olması için. Bulursak e, size şey edelim dualarımdan sayfasını. Cep dualarımda da olmalı. Allah vehsine akıbete nâfil umur küllâ. Bu dua ile efendim bu dersi de bitirelim. Bu duanın Arapçasını da ezberleyin. Hadislerip buyuruyor menlezim azet dua. Ma te kablen yusibu -e cehtuminel bela. Ve evde günde olabilir Yani kim bu duaya devam eder ben beş vakit namazdan sonra bir kere terk etmiyorum. Kim bu duaya devam eder dünyada başına bela gelmeden ahirette rezil rusvay olmadan musibetlere düşer kalmadan ölmek nasip olur. Dünya ahiret rezilliğinden kurtulur. Bu duayı ihmal etmeyin. Dua'lar kitabından sayfası bulursanızlar arkadaşlar Facebook'ta da sitede de atsınlar. Diğer şeylerde de altta da yazsınlar. Efendim Allah'ım ey Allah, ehsin akıbetene. iş akıbetlerimizi güzel eyle. Akıbet neticemizi fil Bütün işlerimizde, evliliğimizde, doğmamızda, doğurmamızda, ticaretimizde, ziraatimizde, duamızda, namazımızda dünyamızda ahiretimizde her işlerde akıbetlerimizi güzel eyle. Ve cirne amhuzit dünya Dünyanın rusvaylığından ahiretin azabından bizi muhafaza eyle. Cep kitabında da dualarımda da var bu dua ile amin diyelim. Allah cümlemizi bu şahurda bu şerde affeylesin, mağfiret eylesin. Şehitlerimize rahmet eylesin, yaralılarımıza acil şifalar ihsan eleyip şu mübarek gecede cümlemizi mağfurin cümlesine ilhak eylesin. Arkadaşlar da bu altyazıda bu duanın sayfasını size yazacaklar. Allah'ım okumaya, amel etmeye cümlemizi muvaffak eylesin. Amin. O sallallahu teala ala, ala seyna Muhammedin ve alâlihu sahib. Selam ve teslimen kethira velhamdülillahi rabbil alemin. Amin. Salla aleyke allahu ya hayrel varâ Tirdedi habbâti zimâli ve ektrâ Salla aleyke allahu mâ gâyfun hemâ ونقى السهول وبالجبال وبالقرى